Hz. Aişe validemiz radıyallahu anha şöyle anlatır. Ensar hanımlarından daha üstün itikatlı bulamadım. Allah onlardan razı olsun. Çünkü En-Nur suresindeki başörtülerini yakalarının üstünü kapayacak surette koysunlar malindeki ayeti i kerimeyi erkekleri onlara okudukları zaman hemen ensar hanımları tatbik etmeye başladılar. Ensardan her bir er En-Nur suresinin 31. ayetini okuyunca o erin hanımı, kızı, kardeşi ve yakınlarından her biri murtlerini yani başörtüsünün üzerinde giyilen üstlüklerini giydiler. Kimisi de Ennur suresindeki humur kelimesini yaka paçayı kapayacak başörtüsü olarak tarif etmiştir. El-Ahzab suresindeki dilbab kelimesi ise örtünmeyi çarşaf, aba, hülasa tepeden topuklara kadar kapayacak bir tek geniş ve uzun üstlük diye tefsir etmiştir. Bu takdirde En-Nur suresindeki örtünme emri evin içinde, El-Ahzab suresindeki 59. ayetindeki örtünme emri ise evin dışındaki örtünme emridir.